Mustafa Yaldız, Mersin'de yorgancı olarak ama eski tip yorgan döşeyen insan aradım. Yani Atlaslar çok örülüyor işte, Yaldızlılar şunlar parlak falan satenle. Ama eski patiskaların, işte eski basmaların üzerine olsun istedim. Mustafa Yaldız'ı tavsiye ettiler. O da şeyin arka tarafındaydı, forumun karşı tarafında ara sokakta bir yer. Oraya gittim, buldum, görüştüm kendisiyle, randevulaştım. İşte epeyce uzun bir zaman çalıştık. İşte birkaç renkli şeyleri vardı, onları çektik. Ama içinden çok bu yeşili beğenmiştim. Yeşil hayatımın en güzel rengi çünkü benim.